Bölüm 221 Sahurun geciktirilmesinin uygun olacağı Hadis 1230 Enes'ten Allah ondan razı olsun bize aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Sahur yemeği yiyiniz çünkü onda bereket vardır Hadis 1231. Zaid ibne Sabit, Allah ondan razı olsun, dedi ki, biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sahur yemeği yedik. Sonra da sabah namazını kıldık. Ona sahur yemeği ile sabah namazı arasında ne kadar zaman geçmişti diye sorulunca, elli ayet okuyacak kadar cevabını verdi. Hadis 1232. İbne Ömer Allah onlardan razı olsun dedi ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki müezzini vardı Bilal ve İbne Ümmi Mektum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bilal geceleyin ezan okuyor. Siz ebene ümmü mektum ezan okuyuncaya kadar yiyip içiniz. İbn Ömer Allah onlardan razı olsun diyor ki bu ikisinin arasındaki vakit biri inip diğeri çıkıncaya kadar geçen vakitten ibarettir. Hadis 1233. Amr İbn el Allah onlardan razı olsun Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bizim orucumuzla, Yahudi ve Hristiyanların orucu arasındaki fark, sahur yemeğidir.